İmanın aslı bu olmakla beraber bir engel hal bulunmadığı takdirde kalp ile kabul edilip inanılan bu hükümleri dil ile söylemek ve şahadette bulunmak lazımdır. Çünkü inanılması gereken şeyleri kalp ile benimseyip kabul eden kimse bunları dili ile söylemezse onun iman durumu insanlar tarafından bilinemez. Onun Müslüman olduğuna hükmedilemez. Kalp ile doğrulamak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 Lügat manası bakımından İslam teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Din teriminde ise yüce Allah'a ve onun peygamberine itaat etmek, peygamber efendimizin din adına bildirmiş olduğu şeyleri kalbiyle kabul edip, dil ile söylemek ve onları güzel görmektir. İslam aynı zamanda din manasına gelir. 9- Gerçek din ile İslam arasında esasta bir fark yoktur.